축하할 때 Kainat, bugün 27 Aralık Salı, yıl 2011, ay 12, gün 361, Kasım 50. 1433 Hicri Sefer 2, 1427 Rumi Aralık 14. Gün dönümü fırtınası. Erzincan deprem felaketi 1939. Günün tarihi, 75 yıl önce bugün 27 Aralık 1936'da, İstiklal Marşını da yazan şair Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da vefat etti. Yemek listesi gün 361. Sebze çorbası, etli yaprak, do etli yaprak dolma, börek, turşu, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takımı. Train, got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby it never will again No, not again Train, train Coming down, down the line Train, train Coming down, down the line Well, it's bringing my baby She's mine, oh, oh, mine She's mine, oh, oh, mine Train, train Coming round, round the bend We'll look at we'll look Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete Haftanın ikinci Açık Gazetesini Açık Yapıyoruz Ömer Madra, Can Tombil, Mert Öztekin Den oluşan ekiple birliktesiniz Mahir Ilgaz İş devam ediyor İş gezisine. Ve biz bugün Onun da katkıda bulunduğu haber programını hazırlamaya çalışıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet. Bir de Scotty Moore'a bir günaydınla açılışımız yaptık. 80 yaşında bugün 1931'de bugün doğmuş olan Scotty Moore, önemli bir gitarist ve efsanevi San Plak stüdyolarında Elvis Presley'de. O da efsanevi olan rock'n'roll'un kuruluş döneminin en önemli Çalışmalarında birlikte olmuş veya Elvis Presley ile çok ünlü pek çok şarkısında da birlikte bulunmuş, ona eşlik etmiş gitarıyla. Şimdi dinlemiş olduğunuz ilk bu açılış şarkısında Mystery Train, Gizem Treni adlı artık çok iyi bilinen bir parçada da Elvis Presley'e Scotty Moore eşlik etmekteydi. Evet şimdi günün haberlerine birazcık bakalım. Dünyanın gelecekteki felaketlere hiç de hazırlıklı olmadığına dair büyük, doğal ve doğal olmayan felaketler ama asıl doğal felaketler diyorlar. Onlara hazırlıklı olmadığını daha doğrusu zengin ülkelerin yeterince para yatırmadığını belirten bir rapor var. Belki ondan bahsedebiliriz. Tam da Nijerya kıyılarında yayılmakta olan petrolün Göz, ...uzaydan çekilen görüntülerini çok daha şeyin açıkladığından çok daha fazla o, dökülmüş olabileceğini gösteren haberlerle beraber geliyor. Suriye'de de şiddet bilançosunun ağırlaşmakta olduğu haberinden de bahsedeceğiz. Arap Birliği'nin gözlemcileri oraya gelirken acayip ölümcül şeyler var. Bu başarısız olma... E durumundan, biraz önce bahsettiğiniz başarısız olma durumundan bir örnek evet. de var elimizde. Deutsche Welle'den gelen Fukushima Nükleer Santrali'nde yayınlanan bir ara rapor var. Bundan da bahsedebiliriz. Evet, aynı zamanda da tabii felaketlerin çok iyi bir haber gibi gelip de felaketlerin büyüğünü de işaret etmesi mümkün olan bir haber de var. Asya'nın en büyük kömür rezervi Sincan-Uygur-Özerk bölgesinde keşfedilmiş ...bu... Uh, ...dünyanın en iyi ve en kötü haberi olabilir... açısından ve dünyadaki insanlar açısından... ...ve canlılar... ...evet... ...Filipinler'de... E, ...geçtiğimiz hafta... E, ...Tayfun ve Sel felaketinden ölen insanların... ...sayısından bahsetmiştik yayın sırasında... ...bu sayıda... gene artışlar olmaya başladı... ...o da Felaketler dizisi içinde... ...dizisi içerisinde evet... evet. ...onun dışında... Ranting davasının yeni duruşmasından bahsedeceğiz. Ve Oda TV davasından da bahsedeceğiz. İçişleri Bakanı'nın yeni tarifleri üzerinden de bir okuma yapmaya çalışacağız. Geleceğimizi, bizi bekleyen gelecekte endişe verici olaylar nelerdir diye. Ee, öte yandan da bu e bu bir takım cinayet davaları üzerinden de çok yeni bilgilere de ulaşılabiliyor. Yeni daha doğrusu duyurular var. Behçet Oktay'ın kardeşi konuşmuş durumda. İntihar ettiği sürülen özel harekat müdürlerinden Behçet Oktay'ın kardeşinizi Oktay şüpheli tanıklara işaret ediyor. Ayrıca da bir başka özel haberde de Gene Behçet Oktay'la ilgili olarak olay yeri incelemesi yapılırken kasette silah sesi duydun tamam mı şeklinde bir takım tembihler duyulduğu haberi var. Mesut Yılmaz'ın eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın yaptığı bir açıklamada Yunanistan'a orman misillemesi yaptık açıklamasının Yunan hükümetinde büyük tepkiye sebep olduğunu ve tazminat taleplerine ulaştığını da. ...söyleyebiliriz... ...esas... ...olarak da haberlerimiz... ...bunlar... bunlar. ...şeye de... ...bakabiliriz daha sonra... Ee, ...belki saat 9.30... ...10 arasında da... E, ...iklim... ...yani 2011'in bu... ...son derece uzun bir geçmiş... E, ...uzun geçen... ...2011 yılında... ...iklimle ilgili yeni bulgular önümüze atılan bulguların bir değerlendirmesini de yapabilir. Hiç iç etçi olmayan ama dikkatle ince el e, incelenmesi ve bilgi olarak elde tutulması gereken bilgiler. Bankaların da e, yani kapitalist sistemin de çalışmasında çok büyük problemler olduğunu gösteren bir başka yazıya da belki yer bulabiliriz. Yani büyük depresyona, büyük buhrana dönülmesi ihtimalinin gittikçe kuvvetlendiğini gösteriyor. Yani bankaları kurtarmak kolay, gezegeni kurtarmak, biosferi kurtarmak hiç de o kadar kolay görünmüyor. Nedenleri üzerinde iki önemli, ilginç yazı var. Belki onlardan da bahsetme fırsatımız olacak. Peki dönelim şimdi ve ilk önce bu dünyanın büyük bir hazırlıksızlık, hazırlıklı olmadığına dair büyük bir hazırlıksızlık içinde olduğunu terim, böyle bir terim kullanılabilirse Türkçe'de gösteren bir rapor var. Bu da Central Emergency Response Fund diye, SERF diye kısaltılıyor. Yani merkezi acil cevap, acil yardım fonu diye de çevrilebilir. Bu ö, zengin ülkeler bu fona katkıda bulunmadıkları için fon iyi çalışmıyormuş. Mesela e, Birleşik Krallık, Britanya'da Birleşik Krallık Hükümeti e, 20 milyon dolarlık, e, pardon poundluk bir fona katkıda bulunacağını söylemiş ama zaten 40 milyon e, poundluk bir sterlinlik bir katkısı varmış fakat mesela 45 milyon sterlinlik bir açık var ve uluslararası camia, uluslararası toplum bu taahhütlerini yerine getirmeli uyanmalı demişler Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konmuş bir fon fakat çok zorlanıyor fon neden zorlanıyor şöyle bir gözden geçirecek olursak yılın başında zaten Muazzam bir deprem. Arkasından da tsunami geldi. Japonya'yı yerle bir etti. Arkasından Yeni Zelanda'da, Christchurch'te büyük bir deprem geldi. Birkaç deprem geldi. Şeyde büyük bir kıtlık oldu. Afrika'da? Afrika'da. Afrika boynuzu denen yerde, Doğu Afrika'da. Şimdi o kıtlığın 2012'de de bu sefer azalmak şöyle dursun. Batı Afrika'ya da yayılması ihtimalinden bahseden raporlar var. Pakistan'da ve biraz önce de sözünü ettiğimiz Filipinler'de de müthiş seller, sular götürdü. Tayland da buna dahil olabilir. Tayland evet. Tayland başkentinin değiştirilmesini düşünecek kadar vurulmuştu. Böyle bir durum var. Ve özellikle de tabii dünyanın... Ee, yoksulları bundan vurulacak tabi ee, ve gelecekteki trajedilerin daha da büyük olacağını gösteren pek çok şey var bunun açıklamasını da zaten Andrew Mitchell yapmış bu uluslararası kalkınma e, sekreteri ee, bu bu yıl Muazzam felaketlerle karşılaştı ve e, kanıt şu ki günün sürdüğü olabilir aslında bu kanıtlar da gösteriyor ki bu trend devam edecektir demiş Mitchell Andrew Mitchell ve e, yani sistem yerinde duruyor doğru dürüst bir e, fon kurmayı başardık ama çok fazla ülke ve kuruluş desteklemekten vazgeçiyor daha doğrusu hiç umursamıyor bunu. Ve dünyayı da o zaman önümüzde bizi bekleyen çok büyük ölçekli ve sayıdaki şoka tamamen hazırlıksız, gayet tehlikeli bir şekilde hazırlıksız bırakıyor diyorlar. Uyanmalı uluslararası toplum demiş. Kuruluşun başındaki adam Mitchell. Ve tek bir şemsiye altında eforları birleştirmeli çabaları demiş. Bu hazırlıksızlık e, durumuna aslında gayet güzel bir örnek olabilecek. Aslında kötü fakat haber olarak e, birleştirme maksadında güzel bir örnek olabilecek bir haber de Doge Velle'den gelmiş. Kontrol, e, kontrolü sağlamakta başarısız olundu. Başlığıyla verilen haberde haber de. E, 11 Mart 2011'de tsunami'ye bağlı olarak beklenmeyen büyüklükte e, oluşan depremin yol açtığı felaket karşısında tüm sorumluluklardan Tepco adlı şirketin e, kendini bir şekilde akladığını ya da aklamaya çalıştığını hatırlıyoruz. Fakat bir ara rapor var. Hazırlanan raporun öncesinde yayınlanan bir ara rapor var. Bu ara raporda çok ilgi çekici şeyler var aslında bu konuyla alakalı. Bu hazırlıksızlık durumuyla alakalı. İşte şu şekilde yazıyor. İşe yaramaz önlemler alındı diye. 500 sayfalık ara raporda TEPCO'nun ihmalleri sıralanıyor. TEPCO'nun ile devlet yetkilileri arasındaki bağlantıya yer veriliyor. Komisyonda 456 yetkili üzerinde yaptığı araştırma sonucunda Japonya hükümetinin başlarda radyoaktif maddelerin yol açtığı zarara yönelik bilgisayar simülasyonu kullanmadığı için felaket bölgesine kesin tahliye kararı çıkarmadığı öne sürülüyor. Niye kullanmamış? Orası bilinmiyor. Ayrıca felaket bölgesinde kurulan acil durum merkezinde kapalı mekanlarda radyoaktif maddelerin girmesini önleyecek filtre sisteminin de devreye sokulmasını unutulduğunda dikkate çekiyor. Ki bu filtre sistemin unutulduğundan ötürü zaten asıl kıyamet kopmuştu. Evet. Yani bu da e, işte gayet uygun bir örnek olabilir bu hazırlıksız durumuna. Aslında başbakanla e, bu yetkililerin arasındaki e, bağlantıya işte Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nün profesörü e, da bir vurgu yapıyor. O şekilde bitirelim. Kriz durumunda başbakanın yetkilileriyle birlikte kontrolü sağlayacağı düşünülüyordu. Ancak durum belirsiz kaldı. Komisyon da kriz yönetimini tamamıyla soruşturup sonunda bir değerlendirme raporu sunacaktı. Bu iki analiz raporu ikinci reaktörde meydana gelen zararı neredeyse konu etmiyor. Aydınlatılmamış birçok şey var. Özellikle kazadan sonra durumun ne olduğu konusunda sorunun cevabı yok. Özellikle de kazadan sonra durumun ne olduğu konusunda sorunun cevabı yok. Bu nedenle soruşturmanın devam etmesini istiyorum demiş. Zaten devam eden de bir soruşturma var. Bunu da önümüzdeki e, günlerde değinmeye çalışacağız. Yaz aylarına kadar sürmesi öngörülüyormuş ama. Evet, evet, bu Tabii aslında gerçek dünya ile olmasını istediğimiz e, ideal, idealimizdeki dünya arasındaki büyük farklardan da oluştuğu apaçık ortada yani simülasyon sistemlerini kullanmaya yanaşmıyorlar çünkü kendi kısa vadeli çıkarlarını zedeleyecek bir şeyden korumaya çalışıyorlar kendilerini diye düşünüyorum. Ya aynı şey mesela işte bu ön birkaç gün önce haberini verdiğimiz derin sularından Nijerya açıklarında Shell şirket tarafından yapılan e, sondajlarda büyük bir sızma meydana geldi okyanusa. Royal Dutch Shell şirketinden bahsediyoruz. Bonga denen sahillerde e, 40 bin varilden daha az yani bir buçuk ...1.7 milyon galondan... ...daha az olduğunu söylemişti... Shell Şirketi... ...akan şeyin. Bunun da az olduğunu falan... ...kimse söylemiyor da... <gülüyor> ...böyle bir şey. Neyle karşılaştırıyor? O da var. Evet. Neye ama görelim. daha e, vahimi... ...çünkü Avrupa... ...uzay ajansının radar... ...kullanan... E, ...uydu sistemiyle bakıldığı zaman... ...ASAR denen bir araçla... ...bakıldığı zaman... E, ...yani... ...bin kilometre... ...923 kilometre karelik bir alana... ...yayılmış olduğunu... ...ve yapılan hesaplarla kaç mikron... ...kalınlıkta olduğunu hesaplıyorlar... ...Sky Truth diye bir... E, ...kar amacı gütmeyen kuruluşun... ...verdiği bilgiler... ...bunlar veriler... ...çok daha fazla olabilir... ...2.5 milyon tona daha doğrusu... ...2.4 milyon galona... ...kadar ton demişim pardon... Çıkabileceği söyleniyor bu şeyin söylediğinden çok daha yüksek bir miktar gizleniyor mu diye. bunu Bu çıkınca da e, sormuşlar Şele fakat bir cevap alamamışlar. Kırk bin verinlik açıklamayı tamamlamakla yetinmiş. Herhangi bir tahliye çalışmasından bahsediliyor mu peki haber içerisinde? Yok denize akmış zaten burada. Şeyi de kurtarmışlar yani buradaki platformla ilgili bir sorun yok. Fak, kalacak orada. Sabotajlar ve hırsızlıklardan filan şikayet ediyor. Nijerya'nın zaten bir tarafında da korkmuş bir kanlı olaylar dizisi de devam etmekte. Ondan da dün etraflıca bahsetme fırsatını bulmuştuk. Can. Aslında Bugün de Nijerya'daki duruma ilişkin birkaç ekleme belki yapabiliriz. Evet bu konuya e, Amerika'nın Sesi e, sitesinden aldığımız bir haberle ekleme yapabiliriz. Amerika'nın Sesi'nde Nijerya'nın şiddetin Nijerya'daki şiddetin geçmişi diye bir haber vardı. E, i̇şte Hristiyan aleminin Noel'i kutlarken Nijerya'da kiliseleri düzenlenen kanlı saldırılar büyük yankı uyandırmaya devam ediyor deniyor haberde. En az 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan kilise saldırılarından sonra Vatikan'da Birçok dünya liderine de liderine Vatikan'dan birçok dünya liderine kadar kınama mesajları yayınlanmış. İşte burada e, saldırıları gerçekleştirilen Boko Haram e, ne de, şey demiştik batı eğitimi Türkçesiyle batı eğitimi günahtır adlı oluşumun Nijerya'nın talibanı olarak ile karşılaşıyoruz. İşte, Fakat tabii de altındaki şeyler de çok önemli. Mesela e, aynı haberde benim de dikkatimi çeken bir şey vardı. Bu, Allah Allah neden bu, bu insanlar böyle saldırıyorlar doğuştan terörist olmalı falan diye düşünmenin de pek alemi yok. Çünkü mesela o bölgede e, örgütün en etkili olduğu yerlerden biri Maiduguri'de bir akademisyen bir profesör Haruna Yerim adlı bir profesör de yani hiç de güçlük çekmiyor boku haram kendisine ee, pek çok gençlerden militan bulmakta diyor çünkü felaket bir yoksulluk var toplumda işte biraz önce de kazasından sonra Nijer'deki deltada ayrı bir felaket var petrol akmasından mahvoluyor insanların hayatları denize dökülenler ayrı ve <gülüyor> müthiş bir yolsuzlukla e, beraber yoksulluk sadece diz boyu artıyor. Sadece başka hiçbir şey olmuyor ve yoksulluk toplumda iyice arttı. Birçok insan işsiz. Ne okumaları var ne yazmaları. yoksulluk da hızla tırmanıyor. Yani beni hiç şaşırtmıyor demiş. Boku haram gibi grupların olması ve gittikçe rağbet görmesi. İşte bu eğitim ve işsizliğe yapılan örneği de biz aslında dün boku haramla Nijerya'nın nasıl mücadele ettiğine dair bir şeyler söylemiştik. Bu halka açık yerlerde infaz görüntülerinden tutun da gözaltına alınan kişilerin infazına kadar Nijerya'nın da aslında hükümetin de aslında bu durumu körükleyen bir şekilde gittiğinden de söz edilebilir. Evet. Yani yeni devlet başkanı Jonathan Goodluck'ın da şansı haber gider inşallah adı gibi. Çünkü müthiş bir yani bölümme şiddet yoksulluk biz bu devam ediyor ülkede yani herhangi bir buna karşı bir karar verecek bir mercide görülmüyor her an yeni saldırılarda düzenlenebileceği söylenmiş. Evet oradan da Suriye, Suriye. geçelim. geçelim. Evet. Arap gözlemci Arap Birliği'nin onlarca gözlemcisi e, bu şiddetin Suriye'de yükselen şiddetin son bulması için atılacak adımları denetlemek adı altında amacıyla ülkeye gidiyor ama korkunç saldırılar devam ediyor humus kendi yani çevresinde özellikle müthiş yükselen bir şiddet var gene televizyonlara göz, göz attığı anda insan Televizyondan da kapatıp hemen evden kaçmak istiyor. Öylesine amatör görgü tanıklarının orada çekmiş oldukları videolar dehşet veriyor. Yani daha dün sadece en az 23 kişinin öldüğü haberi var değil mi? Ve gözlemcilerin de orada olduğuna dair haberler var. Yani e, Suriye'de bulunduğuna dair haberler var. Evet ülkeye gitmişlerdi gözlemciler Esad ve e, muhalif gruplar arasındaki şiddetin son bulması amacıyla. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle Humus kenti çevresinde e, ölümle sonuçlanan şiddet olayları dinmekten pek bir uzak gidiyormuş. Bununla alakalı haberler var. Suriyeli muhalifler gözlemcileri özellikle derhal Humus kentine gelmeye çağırıyorlar. Muhalefet temsilcileri Humus'ta havan topu ve makineli tüfek ateşi yüzünden birçok kişinin öldüğünü 120'ye aşkın insanın yaralandığını söylüyormuş. Havan topu olarak Evet söylüyor. yani düpedüz bir savaş görüntülerinden bahsediyoruz. Artık hiç e, şakaya alınır tarafı yok. Lamicim yok bunun. BBC muhabiri Cem de e, zaten şeyleri de anlatmış. Yani e, mesela mesela Gözlem gücü açısından ağır bir sınav olacak demiş. Bombalı saldırılar, makine tüfekli saldırıların dışında. Mesela bu video klipleri internete düşen ta resmen tanklardan ateş açıldığını ve yollarda cesetleri de görebiliyorsunuz. Tanklardan top ateşi açıldığından evet. buradan bahsediliyor. Top ateşi evet. Ve mesela Reuters'a bilgi veren Fadi adında bir görgü tanığı da. Hendekler kazmaya başladığında belirtmiş yine BBC Türkçe'nin haberine bakıldığı zaman ne sivilleri ne de silahlı direniş gösteren gruplar bundan kaçabiliyor demiş. Bir diğer Humus sakini de şiddet iki yönlü demiş. Yaralı askerleri taşıyan ambulanslara da can kurtaranlara da ateş açıldığını gördüğünü anlatmış. Şu ana kadar en az 5000 kişinin hayatını kaybettiği Marttan beri biliniyor. Aynı zamanda Suriye'nin başkenti Şam'da e, çifte, önceki gün çifte, hafta sonu yaşanan e, intihar saldırılarında ölen 44 kişi için düzenlenen cenaze töreni varmış. Bu cenaze töreninde binlerce kişinin katıldığı bir tören olmuş bu. Cumhurbaşkanı Esad'a büyük destek verilmiş. Fakat burada e, dün verme fırsatı bulamadığımız bir haber var Zaman Gazetesi'nden gelen. E, bu bombalı ilk intihar bombası saldırı olarak geçiyor Suriye'de haberde şu şekilde İngiliz gazetesi The Guardian'a referans verilerek şöyle bir yazı şöyle bir yazı geçiyor. Ortodaki Ortodoksi konuyu etkin yazılarıyla dikkat çeken İngiliz The Guardian gazetesi de beşer esat yönetimine karşı gösterilen gösterilerin başlamasından sonra ilk kez düzenlenen intihar saldırılarının rejimin işi olduğuna dair pek çok işaret bulunduğunu yazdı. Bu saldırılardan bahsediyor. Her fırsatta Batılı ülkeleri ve İsrail'i suçlayan Esad, yönetiminin, Esad rejiminin intihar saldırısında bu ülkeler yerine El-Kaide'yi suçlamasının anlamlı olduğuna işaret çeken gazete şu ifadelere yer vermiş. Çok korunaklı bir yerleşim birimi olan Kıfar Sosa'da, Sosa sakinleri eylemden kısa bir süre önce caddelerin temizlendiğini, saldırıya maruz kalan binaları koruyan ajanların ise saldırı sırasında herhangi bir harekette bulunmadığını belirtiyor. Saldırıdan hemen sonra devlet medyası da olmadık bir şekilde saldırıyla ilgili ölçümler veriyor ve grafikler yayınlayabiliyor. Ya devam ediyor. Saldırının Arap Birliği heyetinin ülkeye varmasına hemen sonra yapılmasına da dikkat çeken gazete de şu soruyu soruyormuş. The Guardian gazetesinden bahsediyoruz. Hükümet için hayati kurumların bulunduğu başkent Şam'da bu önemli yerleşim biriminde hükümet güçlerinin kontrolü kaybederken El-Kaide elini kolunu sallayarak eylem mi gerçekleştirdi? diye devam ediyor. Ama burada da şey gele, geliyor benim aklıma. Kaddafi'de bir ara El-Kaide'ye dönmüştü. El-Kaide militanları var bizim karşımızda. Bir taraftan NATO saldırıyor, bir taraftan El-Kaide militanları var diye. El-Kaide'nin tamamıyla zaten e, dış mihraklı e, saldırılar e, sözünde bütün bu e, yani Tunus'tan başlayarak ondan sonra Cezayir'de ve e, daha sonra da işte bildiğimiz tahrir meydanındaki büyük gösteriler ve isyanla beraber bütün dünyaya yayılan bu 2011'e tümüyle mührünü vurmuş olan isyan hareketlerinin karşısındaki yer alan diktatörlerin temel ortak noktası buydu. Hepsi dış mihraklı, mutlak, kökü dışarıda muhakkak surette de şeyle ilintili işte el kaide gibi aşırılarla ilgili olduğu söyleniyordu. Yani Suriye'de karşı gösteriler de yapılmış olduğu haberi vardı. İşte Esad bizim canımız, kanımız onu ölene kadar, ölüm kendi canımızdan daha çok seviyoruz diye gösteriler var ama bu burada çok ağır bir Esad kardeş baba oğul Esadların 40 küsur yıldan beri süren bazı rejimi var ve bunun böyle El Kaide ile ya da dış mihrakların tahrikiyle sadece açıklanabilecek bir tarafı olduğunu herhalde umarım kimse düşünmüyordur. Bütün dünyayı sarmakta olan, sarmış olan hatta devrimci dalga'nın elbetteki adalet, demokratik ve özgür bir ülke. Sahibi, ülkeye sahip olmak isteyen insanların direnişiyle de çok yakından bağlantılı olduğu rahatlıkla söylenebilir herhalde. Böyle bir durum var. Suriye çok 2011'i kapatırken Suriye ve Nijerya berbat giriyorlar. Irak'ta da tabii intihar evet, ve. Evet ondan da bahsedebilme fırsatı korkunç bulabilirsek. Korkunç bir gerginlik de Irak'ta da devam ediyor Cumhurbaşkanı da Irak'ta nasıl döneyim diyor değil mi? Güvenliğim yok demiş. İşte, e, Bağdat'ta bir intihar saldırısı daha geçmiş Hücayet gazetesinin internet sitesinde. Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bir intihar saldırısı sırasında 5'i polis memuru en az 7 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi de yaralanmış. alınmış. Saldırının hedefinin Irak İçişleri Bakanlığı binası olduğu bel belirtiliyor. Yani zaten daha Perşembe günü 72 olmuş ölenlerin sayısı. Şimdi de 7 da yani Irak'ta bir tam bir kanun banyosu devam ediyor. Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Şii'lerin ağırlıkta olduğu Nuri el-Maliki hükümetiyle Sünni partiler arasında gerilim var. Ve geri dön yargılan diyorlar. Başkan yardımcısı Tarık el-Haşimiye. O da şey demiş Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ...misafirhanesinde kalıyor... ...çok tuhaf bir durum aslında... ...yani bir yanıyla da absürt tiyatrosunun... ...bir başka sahnesi... ...diye de bakılabilir ama... ...son derece trajik... ...korkunç ölümler olmasa daha... ...böyle yorumlayabilirdik... ...ama... ...Aşim'in yargı karşısına çıkmak için... ...Bağdat'a dönüp dönmeyeceği sorulunca... ...elbette hayır dönmeyeceğim demiş... ...başkentte can güvenliği yok... Yargıya da siyaset bulaştığı için ne mahkemesi hiçbir anlamı olmaz bunun demiş. Korumalarımın çoğu tutuklandı onların silahlarına el kondu. Yani şimdi o zaman Bağdat'a nasıl dönerim diye bir soru sormuş ki cevabı yok herhalde. Böyle bir durumda şimdilik bunu burada kapatalım. Yani Suriye, Irak çok ağır durumda olan ve Nijerya üç ülke bir yıl böyle korkunç bir kan kan revan içinde giriyorlar. Açık gaste. Elvis Presley'den dinledik Hound Dog Lieber Stoller bestesi ama asıl çalmamızın asıl sebebi olarak da Scotty Moore'un bu parçada ve pek çok Elvis Presley'in pek çok ünlü parçasında gitarist olarak kendisine eşlik eden Scotty Moore'un da bugün 80 yaşına idrak etmiş olması 1931'de bugün doğmuştu ve efsanevi Sun Studio sesyonlarında da Çalmalarında da hepsinde hazır bulunmuş kayıtlarda bulunan biri. Evet, ona da günaydın dedikten sonra devam ediyoruz. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Özellikle Hrant Dink davasına dönelim şimdi. Evet, yani gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın yeni duruşması dün görüldü. Hrant'ın arkadaşları da Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun dünyanın neresinde bir Ermeni varsa bulup gönlünü alacağız demesine karşılık onlar da duruşmaya gelip ön sıralarda oturanlardan başlayabilirsiniz demişler. 23. duruşma Beşiktaş Adliyesi'nde görüldü. Bu dava öyle bitmez böyle bitmez dövizleriyle. Beşiktaş iskele önünde toplandılar ve Dolmabahçe'den iskeleye yürüyen diğer grupla birleşerek öldür diyenler yargılansın, Muammer Güler, Celalettin Cerrah yargılansın. Hepimiz rantız, hepimiz Ermeniyiz gibi sloganlar eşliğinde Beşiktaş adliyesine yürüyorlar. Grubun içinde Raker Dink, Pakrat Estukyan, Sezgin Tanrıkulu, Ufuk Uras, Ahmet İnsel, Zeynep Tambay, Osman Kavala, Oral Çalışlar da var. Burada sınanan e, sabırlara dikkat çekilmiş. E, sizin de bahsettiğiniz daha önceki açıklama, açıklama ek olarak e, şu şekilde geçiyor. Bir başka e, maddesi de bir anetten aldığımız. Sizi kendi karanlığınızdan koruyacak o insanlara bizlere vere vere iki üç ile birlikte oynadığınız rezilliklerle dolu şu temsili verdiniz. 23 duruşmadır sabrımızı sınıyorsunuz. Unutmayın inkar ettiğiniz adaletin yerine getirme sorumluluğumuz Sorumluluğunuz geleceğe barış dolu, umut dolu bakabilmemizin önünde tek engeldir. İnkarınızın taşıdığı suç iklimimizi her gün biraz daha hırpalıyor, hoyratlaştırıyor, zehrediyor. Ve ondan sonra şu şekilde devam ediyor. Başlayın artık. Bir yerden başlayın ve gerisini getirin. Bize katillerimizi vermek bir adımdır. Oradan başlayabilirsiniz. Üstelik onlar o kadar yakınımızdaki diye. Evet, on, ondan o dolayın. kadar yakınınızdaki diyor. Yakınınızdaki evet, pardon. Yani. Başlayın artık bir yerden başlayın ve gerisini getirin. Katilleri vermek bir adımdır diyor. Artık bizimle alay etmeyi de bırakın. Cevap verin katiller nerede diye soruyorlar. Nereye sakladınız? Jandarma karakollarında, istihbarat raporlarında, medya plazalarında, meclis koridorlarında, adalet saraylarında, kozmik odalarda mı sakladınız onları? Hep yaptığınız gibi katilleri koruma refleksiniz, Nereden geliyor? Yoksa sizi büyük devlet yapan bu mu? Başlayın artık ve gerisini getirin diyorlar. Hrant'ın arkadaşları adına basın açıklamasını da Gülten Kaya okuyor. Daha beş yıl geçmesine rağmen sabrı besleyenin öfke olduğunu davanın üzerinden ve bu yüzden 95 yıl da geçse bunun böyle devam edeceğini söylüyor Ve bir de şeyi önemli bir şey hatırlatmış daha 4 gün önce Hürriyet Gazetesi'nin azgın azınlık şeklindeki manşeti attığını hatırlatıp yeni cinayetler için yeni nişangahlar kurmanın ilk adımını hep böyle attınız hatırlayın inkar edebilecek misiniz diyor. Evet avukatlar 23. duruşmada esas hakkındaki mütalallarını açıkla açıklamışlar ve Trabzon ve İstanbul davalarının da birleştirilmesi isteniyor. Söz alan avukat Bahri Bayram Belen, cinayetten sonraki süreç ve kamu görevlilerinin ihmalini değerlendireceklerini söylemiş. Belen, cinayetle ilgili Trabzon'da yürütülen dava ile İstanbul'daki ana davanın birleştirilmesinin önemini bir kez daha hatırlatarak, Trabzon'da görülen davada sanıkların sadece görevi, sadece görevi ihmal suçundan yargılandıklarını ancak sanıkların yaptıkları görevi ihmal değil ihmalli davranışla adam öldürmeye iştiraktir. Evet. Demiş. Farklı bir durumdan bahsediyor. İki davanın birleştirilmesi halinde de davanın seyri bu bir, bu birleştirme davanın seyrini de değiştirebilir diyor. Yani mütalaada Dink cinayetin hazırlanması, işlenmesi, cinayetin ardından delillerin gizlenmesi, karartılması, yargı süreci ve çerçevesi arasında da paralelliğe dikkat çekiliyor. Aslında bu soruşturma ve yargılama nasıl olmalıydı sorusunu da yanıtlıyor. Cinayetin sorumlularının sadece Trabzon'daki ayağının bir kısmının açığa çıkarıldığında altını çizmişler. Uzun süredir Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı'ndan gönderilmeye çalışılan, istenip de gönderilmeyen kayıtlar vardı. Bu kayıtlarla da alakalı e, bir kısım var yazıda. E, tip, tipten beklenen hrantik cinayetinin işlendiği Halaskar Gazi, gaz, Halaskar Gazi Caddesi çevresindeki telefon görüşmesi kayıtları mahkemeye geçen celsede ulaşmıştı. Ancak kayıtlar henüz tam olarak incelenemedi deniyor burada. Ayrıca celse, ayrıca geçen celsede e, Dink'in... Vekilleri tip kayıtlarının gönderilse dahi tedbir olarak yine de saklan saklanmasını talep etmişti. Henüz bu talebe cevap gelmemiş. Ee, bir sonraki duruşmada 10 Ocak'ta sabah saat 10'daymış. Evet tamam. Bunu da belirtelim. Bitmez, tükenmez bir e, davalar zinciri ve bir arpa boyu da gide gele yol alınamıyor. Oda TV davasına da e, bakalım. Bakalım. E, Gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında olduğu 13 sanıkla Oda TV davasında adliye önünde toplanmış. Cumhuriyet Halk Partisi ve BDP milletvekilleriyle birçok siyasi parti ve örgüt özgür basın susturulamaz diyorlar. Bu da ikinci duruşma Çağlayan Adliyesi'nde 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü gazetecilere destek olmak için de özgür toplum var, toplum basın varsa özgür toplum vardır. Banka kartı arkasında özgür basın susturulamaz sloganları atılıyor. Yargı sen, Başkan Ömer Faruk Emin Aoğlu önce yargıyı siyasallaştırdılar, şimdi de basın özgürlüğünü yargılıyorlar demiş Avrupa Gazeteciler Federasyonu temsilcisi Yaklaşık 100 gazetecinin tutuklu olduğu bir ülkede demokrasiden değil gerçeklerin manipülasyonundan bahsedilebileceğini söylemiş. Ve tüm uluslararası örgütlerin Türkiye'deki gazetecilerin tahliye edilmesi için elinden geleni yapacağını da belirtmiş. Ee, şey de ilginç tabii. Ee, Ahmet, Adalet Bakanı da. Adalet Bakanı evet. Hiçbir tutuklu gazeteci pek yok diye bir açıklama yapmış. Onu şimdi bulamadım ama o haberi. Ee, tutuklu gazetecilerle alakalı olarak konuşacaksak eğer Şık'ın da bir demeci vardı. Tutuklu gazeteci, e, Ahmet Şık'ın da bir demeci vardı dün gerçekleştirilen e, davada. Ahmet Şık iktidarın baskılarına göndermede bulunarak... Ee, Hopayı şu sözlerle selamladığını söylüyor Bir Gün Gazetesi'nde. Bir kızım var büyüyünce o da eşkıya olacak demiş. Ahmet çıktı. Evet. Ee, şey Bakanı, e, Adalet Bakanı da sekiz gazeteci var sadece. Tutuklu olan gerisi hükümlü demiş ve böyle bir sorun olmadığı konusunda ısrarlı. Peki bunu da devam ettireceğiz tabii ama e, şimdi çok önemli bir de dün KCK ana davasının 30. duruşmasında sanık avukatları da Bülent Arınç'ın e, Kürtlerin tüm haklarını vereceğiz şeklindeki açıklamasına bir atıf yapılmış ve Kürtçe savunma yapmak istemişler ama Diyarbakır'da görülen ana davanın bu dünkü e, duruşmasında mahkeme başkanı Bülent Arınç'ın konuşmaları bizi bağlamaz demiş. Şüphesiz ki bağlamayacağı aşikar ama e, Kürtlere, Kürtlerin tüm hakları arasında herhalde ana dilleriyle savunma yapmakta. Lozan'da da tanınmış olan bir Lozan atlaşmasıyla tanınmış olan bir hak olduğuna göre Mahkeme başkanının yorumu biraz değişik. Özgür gündemde de bu haber e, maşhurdan verilerek şöyle deniyor: e, KCK ana davası da e, mahkeme yine ana dille savunmayı reddetmiş, avukatların itirazlarını reddeden mahkemenin e, göstermelik, göstermelik duruşma yapmasına tepki yarken, dava ile ilgili kararın Ankara'dan alındığı bildirilmiş. Başlıkta mahkeme Ahmet'te karar Ankara'da diye geçiyor Özgür Gündem gazetesinde de. Evet tabi bir de Behçet... Doğrusu Behçet Oktay'a geçmeden önce şeyden de bahsetmeliyiz. İdris Naim Şahin'in açıklamaları var. O son derece ilginç. İdris Naim Şahin'in açıklamalarına geçelim. İdris Naim Şahin hedefinde... ...BDP'yi hedef alan... ...önemli... Ya ...ağır açıklamalar... ...yapmış... ...Radikal Gazetesi'nde şu şekilde... ...geçiyor... E, ...İdris Nayimşahin'in... Açık, e, ...açıklamaları... E, ...İçişleri Bakanı'nın yeni terör tarifleri diye... ...internet sitesinden aldığımız Radikal Gazetesi'nin... ...İçişleri Bakanı'nın... ...İdris Şahin ...psikolojik terör var, bilimsel terör var... ...terörü besleyen arka bahçe var... Bir başka ifadeyle propaganda var, terör propagandası var demiş. Evet yani dün de e, Ali Bilge ile de konuşurken programında ekonomi politik programında üzerinde durduğumuz bir şeydi. Bu çok son derece e, düşündürücü e, bir İçişleri Bakanı olarak e, eski İçişleri Bakanlarından çok e, namlı olan Faruk Sükan'ı hatırlıyorum ta 1960'larda. Biz solcuların nefesini bile dinleriz demişti. Ona çok yakın giden konuşmaları var. Gayet endişe verici ve hatta e, özellikle de BDP ile ilgili yaptığı açıklamalar e, bayağı... E... Burada şey diyor Bakan Şahin, e, PKK'nın masum göstermeye çalışan, e, bunun gayreti içerisinde olan insanların terör gerçeğini bir kenara bırakarak... Terörle mücadele edenlerle mücadele ettiğini ifade ederek bir terörle mücadele bir terörlü mücadelede bir de mücadele edenle mücadele eden bir yapının bulunduğunu kaydetmiş terörü besleyen arka bahçenin otların iyi teşhis edilmesi gerektiğini ifade eden Şahin'in bir konuşmasına yer verilmiş burada. Ee... Evet şimdi Ahmet Altan da bugünkü yazısında köşesinde kum saati köşesinde taraf gazetesinde diyor ki tuhaf şeyler oluyor. Ee, önceki gün başbakanın baş danışmanı ve Adalet ve Kalkma Partisi milletvekili Yalçın Akdoğan Yasin Doğan mahlasıyla yani takma ismiyle Yeni Şafak'ta bir yazı yazdı. BDP'yi Barış ve Demokrasi Partisi'ni ağır biçimde suçlayan ve tehdit eden bir yazıydı. Yazı okuyunca bunlar BDP'yi kapatıp milletvekillerini de tutuklamaya mı hazırlanıyorlar diye endişelendim. Dün de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hedefinde BDP olan çok ağır açıklamalar yaptı ve BDP PKK'nın uzantısıdır dedi. Bunlar hiç hayra alamet şeyler değil diyor ve yani eğer AKP BDP'yi kapattırmaya kalkar, BDP'li milletvekillerine dokunursa büyük bir hata yapar bence diyor. Ve kendisinin de bir parçası olduğu bir başka siyasi iklimdeki konuşmalarından, açıklamalarından dolayı BDP'yi bugün kapatmaya kalkmak Güneydoğu'daki tek siyasi rakibini fırsat bu fırsat deyip devre dışı bırakmayı amaçlayan bir siyasi kurnazlık olur. Daha da beteri Kürt halkının duygularını ve düşüncelerini hiç kaale almamak anlamını taşır diyor. Dünkü demeçlerden ufak bir parça versek mi yoksa şeyimiz var mı? Şimdi deprem, deprem Şu, günlüğünü canlı olarak yapıyoruz. 9.30'dan sonra, sonra, sonra devam, devam edeceğiz. Van depremi günlüğü. Günaydın. Açık Radyo'da Van depremi günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Bugün Van Erciş depreminin 65. Van Ecemit depreminin 48. günü. Az önce Aydın Kuşadası'ndan bir deprem haberi aldık. 4.3. Çok ciddi bir şey olmadığını ümit ediyoruz geçmiş olsun diyelim. Bugün Van'da bir süredir bir çocuk evi projesi yürüten halk evlerinden Şehnaz Uzun'la konuşacağız. Şehnaz Hanım günaydın. Günaydın. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bize çocuk evinizi anlatır mısınız? Nasıl harekete geçtiniz? Ne yapıyorsunuz? Ee, Van çocuk evi halk evlerinin önerisi ee, bunun üzerine Van Belediyesi yeni oluşturulundu. Halk evleri ee, Çocuk evinin tüm kuruluş çalışmaları ve sürekliliğini üstlendi. Ve projenin yerini ve sorumluluğunu üstlendi. Beş tane çadırdan oluşuyor. Van ee, merkezde değil mi? Van merkezde. Van merkezde Seyran Tepe istasyon, Beyüzümü diye çok yoksul mahallelerin, yoksul insanların oturduğu mahallelerin ortasında oluşturuldu. Yani ilk günden beri halk evleri. Devamında deprem sonrasında dayanışma için işte tır gönderdi, dayanışma çadırlar kurulmasına yardım etti. Fakat sonra yani bir süre sonra bu medyadan da düşecek ve unutulacak bir yer çok da uzak olduğu için. Depremin en mağduru çocuklar diye düşünüp daha kalıcı uzun vadeli bir çalışma yapalım diye düşündük. Peki neler neler yapıyorsunuz çadırda, çadırlarda? 4-8 yaş çocuk ya yani 200 tane çocuk başvurdu şimdiye kadar 5 Aralık'tan beri çalışmalarımız sürüyor ee, yaratıcıdırma dans satranç e, resim belgesel atölyesi, fotoğraf çalışmaları derslerine destek olabilecek çalışmalar e, yapıyoruz e, düzenli olarak e, işte 4-8 yaştan oluşan 4 tane ayrı sınıfımız var 20 kişilik 8-14 yaş grubu çocuklardan oluşan yine 4 tane ayrı sınıf var. Bunlar düzenli devam ediyorlar. Ee, 5 çadırımız var. 24 metrekarelik 3 tane e, yine sınıf olarak kullandığımız çadır. 60 metrekarelik çok amaçlı etkinlikler ve hareketli oyunlar için kullandığımız çadır. De 100 metrekarelik daha e, büyük oyun park olarak kullandığımız bir çadır var. Peki Şeynaz Hanım, şunu sormak istiyorum. Siz sıkça gidip geliyorsunuz Van'a da. Sizin genel olarak depremden işte bugün 65 gün olmuş Erzincan depremi, 48. gününde de Edremit depremi. Van'la ilgili izleniminiz ne? Gidip gelirken nasıl? Yani günler içinde değiştiğini düşünüyor musunuz? Ya, şöyle söyleyeyim, ya yani perişan durumda aslında Van halkı. Yani depremle. Olanakları olan insanlar olanı terk etmiş durumda. Ama bunun yanında daha önceden de hiçbir olanağı olmayan yoksul insanlar orada yaşıyor. Evleri yıkılmamış ama çok kötü durumda evleri olan e, insanlar var. Bunlara herhangi bir yardım yapılmamış. Kendi derme çatma olanaklarıyla çadırlar kurmuşlar. Ee, yani Dediğim gibi tam anlamıyla bir perişanlık söz konusu eee konteynerlerin geleceği söylen e, söyleniyor fakat henüz daha hiçbir yani oranın ihtiyacını karşılayabilecek şekilde konteyner yok. Okullar henüz açılmadı. Açılsa da insanların gitme şansı çok yok çünkü çok kötü durumda okumlar. Ee, bir de herhalde hani... halk çocuklarını göndermekte istemeyecek açılsa bile değil mi? Çünkü öyle bir inat var gibi görünüyor. Açacağız biz bu okulları diye. Yani bizim çadırları kurduğumuz yerin hemen çok yakınında bir okul var. Bir sürü şey çatlaklar var. Bina çok kötü durumda. Oradaki çalışanlar bile ne olacağını bilmiyor. Yani bina doğruduz kontrol edilmemiş. Hani o binaya hani ben olsam ben de çocuğumu göndermem. Bir de bisik gibi sallanıyor aynı zamanda hala. Yani şey. Her gün bir iki tane ufak tefek 4.9 şiddetinde daha ufak depremler oluyor. O yüzden de ikinci depremden sonra çok ciddi bir korku söz konusu. Ocak yani 25'inde köydeki okulları 28'inde de merkezdeki okulları açacağız e, diye bir şey söylendi. E, ne kadar mümkün olur onu hiç bilemiyorum. Peki son bir şey soracağım şey Hanım. Çok sayıda gönüllünüz olduğunu biliyorum. Uzun süreli Van'da kalmak için programladığınızı kendinizi biliyorum. Ama bir yandan da biliyoruz ki pek çok insan artık Van'da, sivil toplum örgütleri de Van'da çalışmayı kesti. Sizin acil olarak Van'ın ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz neler var, ne yapılması gerekiyor? Evet. Yani bizim çalışmanın ihtiyacı evet gönüllüler yani biz buradan da tekrar duyuralım hı hı. Ee, biz tüm oradaki eğitim iki 200 tane yani yaklaşık günde 200 tane çocuğa verilen eğitim çalışmalarını Türkiye çapında halk ileri ve e, bu işe katkı sunmak isteyen gönüllülerle yapıyoruz. Ee, yani ilkokul öğretmeninden drama eğitmenine, e, resim öğretmeninden satranç öğretmenine kadar e, bu işe katkıda bulunabilecek. Tüm arkadaşları buradan da bir çağrı yapmak istiyorum. E, bizim Halk Evleri sitesinde depremle ilgili bloğumuz var. Oraya gelip isimlerini yazarlarsa... Halk bilinelim. Evleri'nin internet sitesini rica edebilir miyiz? Halkevleri.org Tamam. Oradan size Aha. ulaşabiliyorlar. Evet, evet. O yüzden bize ulaşabiliyorlar. Gönüllü formumuz var. Yapılan çalışmalarımızla ilgili ayrıntılı bilgilerimiz, halk telefonları iletişime geçirebilecek telefonlarımızdan mevcut. Ee, yani eğitim programı buradan giden gönüllülerle sağladığımız için e, bize ulaşırlarsa seviniriz. Peki. Çok teşekkür ee, ediyoruz Şehiraz Hanım. Kolay ben gelsin. Ben çok teşekkür ederim. hoşça Hoşçakalın. İyi günler. Van Depremi Günü Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Bugün Can'la beraberiz. Aa, can mı bugün? Evet. Doğru ses değişik geldi. Yani. Evet. <gülüyor> Mahir iş gelişsin Peki bugün şey konuşalım dedik ki yani biraz bu Ermeni soykırımı oldu mu olmadı mı ve sabah gelirken de yolda bir şey Beşiktaş'ta gördüm. Fransa'yı boykot ediyor işverenler. Tüm işverenler sendikasının büyük bir pankartıyla karşılaştım. Fransa'yı ve tüm ürünlerini boykot edelim falan diye bir barış vardı. Bunun hukuki çerçevesi üzerinde birazcık duralım. Biraz absürde kaçan duygusal yönlerini bırakıp diye düşünmüştük. Evet, önce Fransa'daki kararın ne olduğunu biraz daha dikkatli, tam ne olduğunu belki bir aktarmakta yarar var. Çünkü ne olduğunu Anladığım kadarıyla çok fazla insan bilmiyor maalesef. Evet. E, basın da burada e, bazı kişiler e, dikkatli bir e, aktarma ve analiz yapmaya çalıştılar ama genelde büyük basın e, işte e, azgın azınlık marşetine atan evet. hürriyet gibi e, oradaki azınlıktan ifadesi tabii ki meclisteki 38 tane milletvekili ama o azınlık tabiri çok başka türlü de yankılanıyor insanların kafasında Türkiye'de olduğu zaman biliyorsunuz. Şunu hemen belirteyim. Fransa'da yasaların çoğu 50-60-70 kişinin hazır bulunduğu meclis toplantılarında kabul edilir. Evet, ee, burada özel bir durum yok yani. hayır. Bu burada özel bir durum yok. Burada özel olan durum daha çok mesela Adalet Bakanı'nın ki bir ceza yasası olduğu için Adalet Bakanı'nın mecliste bulunması gerekirdi. Adalet Bakanı bulunmadı. Dışişleri Bakanı bulunmadılar. Bunlar tabii daha simgesel olarak pek desteklemedikleri veya o tabloda yer almak istemedikleri gösteriyor. Fakat 38 kişiyle oylandı denmesi veya 60 kişinin bulunduğu bir mecliste 38 kişiyle oylandı denmesi o oylamanın zafiyetini ele veren bir olgu değil maalesef Fransa'daki meclis pratiklerine baktığımızda. Yasa şöyle yasanın başlığından başladım bir kere. Yasanın başlığı şu kanunun tanıdığı Soykırımların varlığını e, <gülüyor> eleştiri konusu yapma, kontest yani e, inkar değil burada kullanılan tabir, e, contestation, e, contestation yani e, varlığını tartışma konusu yapmak, hı hı. E, varlığını tartışma konusu yapan e, yapmayı e, engellemeye yönelik yasa. Bu yasayı e, 29 e, Temmuz 1881 e, tarihli e, basın yasasının bir maddesi içine e, ilave ederek e, gömdüler. Ayrı bir yasa değil. Yani basın yasasının içindeki bir e, 24. maddeye 24 son, 24.3 diyebileceğimiz bir e, paragraf ekle, eklenmesiyle yapılan bir yasa. Çünkü bu basın yasasının daha önceden e, ilave edilmiş bir e, maddesinde e, insanlığa karşı suçları e, şey mahkemesinin e, Nürnberg Askeri Mahkemesi'nin 6 statüsü kuruluş nizamnamesinin 6. maddesinde belirlendiği şekilde İslamlığa karşı suçları e, inkar eden e, yani varlığını reddeden, varlığını e, varlığını nasıl diyelim onu hep kontestasyon kelimesinin karşılığını arıyorum e, varlığını eleştiri konusu yapan, doğruluğunu evet. tartışma konusu evet. yapan evet. E, girişimler ee, basın yoluyla e, Ve kamuya açık biçimde Ve çeşitli basılı malzemeyle Kamuya açık biçimde sözlü ve basılı Olarak yapıldığında cezalandırılır Diyor Bu paragrafa bir paragraf ilave ediyor Ve şu, şöyle bir paragraf ilave ediyor Biraz evvel okuduğum e, Paragrafta yer alan Cezalar e, Yer alan e, suçlar Eee e, Fransız yasasının e, e, soykırım olarak tanımladığı ve ceza yasasının 211. <gülüyor> maddesinde tanımlanan ve Fransız yasasının soykırım olarak tanımladığı e, soykırım bir veya birden çok soykırım suçunun varlığını e, tartışma, konusu. tartışma konusu veyahut küçümseme ama bunu da utrans şey biçimde aşırı ve e, taşkın biçimde küçümseme e, küçümseyenler cezalandırılır diyor. Yani daha önceden insanlığa karşı suç olarak Nürnberg mahkemesine referans veren bir maddeye bir de Fransız yasalarının e, tanıdığı e, soykırımları tartışma konusu yapan daha doğrusu e, varlığını tartışma konusu yapan veyahut varlığını önemini e, çok e, aşırı biçimde küçümsemeye, azımsamaya çalışı, e, yönelik girişimler. Evet, bu Nürnberg'e yapılan atıfta da hemen dinleyiciler için belki hatırlatmaya bile gerek yok ama biz bir ufak... Hatırlatma yapalım. Yani nazilerin liderlerinin... 1948'deki Nürnberg... Pardon 1945'teki. 1945'teki Nazi evet, liderlerinin evet. savaştan sonra yargılanıp bir kısmında mahkum edildiği uluslararası mahkemeler. As uluslararası askeri mahkeme, evet. Evet. Ee, bu Nürnberg mahkemesinin kararlarının e, e, yanında şu anda... Ee, i̇kinci uluslararası e, referans, e, uluslararası ceza mahkemesinin e, kuruluş e, şartnamesidir şartıdır. Roma şartı denir, 1998 e, 8, yanılmıyorsam. Ve bu kuruluş şartında e, da, da e, Nürnberg Mahkemesi'nde tanımlanan bir dizi insanlığa karşı suç, soykırım suçu, 3 tane suç grubu var burada. Soykırım suçu, insanlığa karşı suç ve savaş suçları. Savaş suçları evet. Bu üç savaş bu üç e, suç grubunun tanımlarını e, Uluslararası ceza mahkemesinin e, kuruluş şartı Roma şartında biraz daha genişlediğini görüyoruz. Özellikle insanlığa karşı suç kavramında daha bir genişleme olduğunu, soykırım kavramında daha e, genişleme olduğunu e, söyleyebiliriz. Şimdi bu yasa yani şu biraz evvel bahsettiğimiz Fransa'dan geçen yasa bu komisyonda değiştirilmiş hali. Bizim basın daha çok komisyondan değiştirilmeden önce Valeri Boye'nin yani sağ milletvekili Marsilya Bölgesi milletvekili Valeri Boye'nin önerdiği yasa tasarısının başlığını kullandı. O başlık şöyleydi. Avrupa hukukunun pardon ırkçılıkla mücadele ve Ermeni soykırımını, varlığını reddetmeye yönelik Avrupa hukukunun, mültisebatın Avrupa hukukunun ulusal hukuka taşınması yasası amacıyla, denen bir yasaydı. Yani yasanın başında Ermeni soy, başlığında Ermeni kırımı açıkça geçiyordu. Ve açık biçimde de Avrupa hukukunun e, ulusal yasaya taşınması amacıyla yapıldığı belirtiyordu. E, ve orada da e, aşağı yukarı e, biraz evvel e, bahsettiğim e, değişiklik yapılan maddeler e, bahsediliyordu. Yalnız orada ilaveten sadece soykırım değil, insanlığa karşı işlenmiş suç ve savaş suçlarının da e, inkar edilmesi veyahut, e, e, veyahut banalize edilmesi, sıradanlaştırılması, kaba biçimde sıradanlaştırılmasına yönelik e, bir ceza getiriliyordu. Bu komisyon ve meclisin, Fransız Meclisi'nin e, oyladığı biçimiyle komisyondaki değişmiş hali bunun sadece Fransız yasalarının tanıdığı e, soykırımların cezalandırılmasına dönüştürüldü. E, Fransız yasaları da iki tane soykırım tanıyor bugüne kadar tanıdı bugüne kadar bir tanesi 1990'da e, bir tanesi e, 90'da ceza getirilen inkarına ceza getirilen. Yahudi soykırımı bir tanesi de sadece tanınma yasası olarak tanın, bilinen 2001'deki e, Fransa'nın Ermeni soykırımının yapıldığını e, tanıdığını kabul ettiğini ilan ettiği bir deklaratif ilan edici bir yasa. Başka bir yükümlülüğü getirmeyen bir yasaydı 2001 yasası. Yani Fransa yasaları iki tane soykırım tanıdıkları için şu anda bu yasanın e, etki alanı Fransa'da. Yeni, ...yarattığı yeni alanı sadece Ermeni soykırımla ilgili... ...çünkü Suyoci soykırımla ilgili bir ceza yasası zaten vardı. Başka da bir soykırımı yasa tanımadığı için... ...fiilen sadece Ermeni soykırımının e, inkar veyahut küçümsenmesi... ...aşırı biçimde, e, taşkın biçimde küçümsenmesine e, yönelik bir ceza getiriyor. <gülüyor> Bu cezayı da kimler e, burada... E, müşteki olarak e, <gülüyor> davacı olabilecekler. Bu davacı olma kapasitesini de e, bu e, soykırım e, suçundan, soykırım işleminden, cinayetinden soykırım suçunun e, mağdurları e, daha doğrusu... E, Soykırım suçunun insanlığa karşı işlenmiş suçun ve e, savaş suçlarının e, kurbanları e, dile getirebiliyorlar, şey yapabiliyorlar yasa, yasaya, e, şey olarak mağdur olarak e, başvurabiliyorlar, şikayetçi evet. olabiliyorlar. Şikayetçi olabiliyorlar. Evet, evet bu, bu, bu dolayısıyla derneklerin. Ee, örneğin e, Fransa'daki Ervin derneklerinin burada e, taraf olabilme imkanını sağlıyor tabi. Peki şuna bakalım şimdi 2000 yani bu yasanın dayandığı bir gerekçe var. O da diyor ki Avrupa'daki Avrupa e, yasasını Avrupa'nın e, mütesebbütünü e, Fransa'ya taşımak. Bu nedir? 2008'de e, yayınlanan 28 Kasım 2008'de yayınlanan bir Çerçeve karar, Avrupa Birliği Çerçeve Karar. Bu Çerçeve Kararın başlığı da Ceza Yasası aracılığıyla yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın bazı tezahürlerinin ve biçimlerininle mücadele etmek, Ceza Yasası aracılığıyla mücadele etmek ve burada da e, e, ırkçılık ve e, yabancı düşmanlığının e, Avrupa'nın kurucu e, Avrupa Birliği'nin kurucu ilkelerinden olan e, e, özgürlükler, demokrasi, e, insan haklarına ve e, temel özgürlüklere saygı, e, hukuk devleti gibi e, ilkelere e, aykırı olduğunu ve diğer taraftan da ırkçılık ve e, yabancı düşmanlığının ırkçılık ve yabancı düşmanlığın nesnesi olan gruplar açısından e, bir e, tehdit oluşturduğunu ilave ederek e, bunların e, üye ülkeler tarafından üye ülkeleri e, özgü e, yasa biçimleriyle, ceza yasaları biçimleriyle cezalandırılmasını ve bunun uyumlaştırılmasını talep ediyor. Aynılaştırılmasını talep etmiyor. Böyle bir şey mümkün olmadığını biliyoruz diyor şeyde yasanın gerekçelerinde. Ama bir uyumlaştırma talebi var. Ve bu uyumlaştırma talebi içinde de kararlarında da şunu söylüyor. Bir grup, bir insan grubunu veya bir grubun tespit edilmiş bir grubun üyesini ee, ırk e, deri rengi din e, soyu e, etnik veyahut ulusal kökeni itibariyle e, bir e, kin veyahut şiddet nesnesi olmaya teşvik etmek e, cezalandırıyor. Diğer taraftan ee, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 6. 7. ve 8. E, kuruluş statüsünün 6. 7. ve 8. maddelerinde yer, e, tanımlandığı gibi e, e, soykırım, insanlığa karşı suç ve e, e, savaş suçlarının e, inkarını, burada açıkça inkar kelimesi kullanıyor, negasyon veyahut kaba biçimde küçümsenmesini kaba biçimde ve kamuya açık biçimde yani özel olarak kendi kendine konuşuyor alenen küçümsenmesinin de engellenmesi cezalandırılmasını talep ediyor diğer taraftan aynı şekilde de 1945 Nürnberg Askeri Mahkemesi'nin eee tanımladığı e, suçların e, inkarını ve veya kaba biçimde e, küçümsenmesini azımsanmasını e, cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Burada yalnız ülkelere şöyle bir izin veriyor. Diyor ki bu bu, bu suçların cezalandırılması için ülkeler ya uluslararası bir e, e, bir mahkemenin kararını nın varlığını gerekli e, bulabilirler ya da kendi ülkelerindeki bir e, e, bir yasanın, bir kararın e, varlığını ya da ikisini birden gerekli bulabilirler. Yani Fransa'nın yaptığı gibi sadece Fransa'nın tanıdığı yasalarla sınırlayabilirsiniz. Veyahut dersiniz ki uluslararası Nürnberg Mahkemesi ve e, diyelim e, Lahey uluslararası ceza e, mahkemesinin e, tanıdığı kararlarla sınırlayabilirsiniz. Veya ikisini birden yapabilirsiniz. Fransa sadece kendi ülkesinin tanıdığı soykırımlarla sınırladı şimdilik. Durum bu. Evet şimdi yani bir elimizde 2008 tarihli Avrupa Birliği çerçeve... E, ve bu çerçeve evet. yasağı yavaş yavaş, yavaş e, ülkelerde, AB ülkelerinde bir biçimde uygulanacak. Evet, bu ülkelerin, e, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına e, yükümlülük getiriyor. Getiriyor ama çok esnek yükümlülükler bunlar. Yani hı. hepsi e, bu biçimde mi olur, daha esnek biçimlerde mi olur? Mesela Anglo-Sakson hukukunda bunun bu biçimde uygulanması, yani bir millet meclisi kararıyla uygulanmasının zor olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Ee, daha çok orada e, açık biçimde ırkçılığa veyahut e, e, şey e, nedenir e, kin, nefret suçları çerçevesinde özelleştirmeden e, daha çok bunun cezalandırılmaya devam edeceği e, kanaati güçlü. Biliyorsunuz Anglo-Sakson hukukunda e, soykırımın inkarının Yahudi soykırımı dahil olmak üzere cezalandırılması bile mümkün değil ifade özgürlüğü alanına girdiği için. Ama önümüzdeki dönemde başka ülkelerde de bu Avrupa Birliği ülkelerinde de çeşitli biçimlerde gündeme gelecektir. Fransa'nın girişiminin diğer ülkelerdeki benzer girişimleri hızlandırma ihtimali var. Bunun tartışması yalnız Fransa'da ilginç bir tartışma, sadece Ermeni soykırım ile ilgili değil. 19 biliyorsunuz 1900 90'dan beri Fransa'da e, hafıza yasaları adı verilen Hı, yasalar evet. çıkartılıyor. Bu hafıza yasaları e, ilk Geyso yasası olarak e, başladı. Yani tüm ırkçı, yabancı düşmanı ve antisemit sözleri, konuşmaları cezalandırma yasası olarak çıktı 1990'da. Ve tabii ki e, e, Yahudi soykırımının inkarının cezalandırılmasının yanında başka... E, ırkçı eylemleri de cezalandıran bir yasaydı bu Geysu yasası. Ee, sonra 2001 tarihinde 1915 Ermeni soykırımını tanıma yasası çıktı e, Fransız meclisinden. Hemen hemen ondan e, 4 ay sonra e, esir ticareti ve köleliğin insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kabul edilmesine dair Tobia yasası çıktı. E, bunu da daha çok Fransa'nın... E, Antiller bölgesindeki e, köle olarak Afrika'dan getirilmiş e, Fransızların e, baskısıyla, e, talebiyle oluştu. Esir ticareti ve kölelik insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kabul edilmesine dair yasa. Ardından da 2005 yılında e, Fransa'nın eski Fransız vilayet ve topraklarında Fransa'nın gerçekleştirdiği esere, dikkatinizi çekerim iş nasıl değiştirebilir Eser, derdere, Gerçekleştirdiği esere katkıları nedeniyle buralarda yaşamış olan Fransızlara ulusun şükranını ifade etme ve bunu yaşatma yasası çıktı. Bu Fransızların rapatriye dedikleri, yani o bölgelerde Cezayir'de, Tunus'ta veyahut Vietnam'da, ee, ama esas tabii Cezayir, Tunus için geçerli bu veya biraz eski Fransız sömürgeleri olan Kara Afrika'da da geçerlidir. Orada e, yaşayıp da e, bağımsızlık sırası bağımsız, o ülkelerin e, o bölgelerin bağımsızlık elde etmesi sonrasında e, Fransa'ya dönen e, Fransızların e, o bölgelere işte Fransa'nın eserine <gülüyor> uluslararası eserine tırnak içinde. ...yaptıkları katkının tanınma yasası. Tabi bu da bir Fransa içinde kendilerini bu, bu açıdan mağdur hissedenler kategorisine giriyor bu rapatriyeler. Fransa'ya dönmek zorunda kalan Fransızlar. Fransızların eseri derken kast edilen şey nedir? O ülkelere getirdikleri medeniyet. Tabii. Medeniyet, evet. Bunun derslerde okutulması falan. Ee, yani e, Tayyip Erdoğan e, Cezayir'de siz soykırım yaptınız derken Fransa 2005 yılında biz oraya medeniyet götürdük diye yasa çıkartmış. Evet. Ee, şimdi bütün bu yasalar çıktığında yani 1990'dan itibaren Fransa'da tarihçiler e, homurdanmaya başladılar. Ama sırf Yahudi soykırımı ile ilgili olduğu için ve sade ve yasa ırkçı yabancı düşmanlığının engellenmesine yönelik olduğu için 1990 yasası çok fazla tarihçilerin eleştirisinin e, yoğunlaştığını söyleyemeyiz. Ama e, 2001'de Ermeni soykırımının tanınması yasası çıktığında bu çünkü bir tanınma yasası, yaptırımı olmayan deklaratif yasa aslında. Anayasaya tartışması bile, anayasaya uygunluğu bile tartışılabilir yasa türleri bunlar. Çünkü Fransa'da meclisin deklarasyon yayınlama yetkisi yok. Dolayısıyla meclisin deklarasyon yayınlama yetkisi olsa bir deklarasyon yayınlayacak. Nasıl bize meclis senede 3-4 defa çeşitli konularda deklarasyon yayınlıyor. Hı hı. Ee, ama Fransa'da meclisin deklarasyon yayınlama yetkisi yok. Dolayısıyla ile ancak kendini ifade edebiliyor. Ama bu yasalarda yasa olma niteliği biraz sıkıntılı yasalar. Ve onun için deklaratif yasalar deniyor değil mi? Bunlara bildiri gibi yasa. Yani. Ee, deklaratif yasalar Açıklı deniyor. Genici, evet. Evet. Ee, bu yasadan sonra özellikle bu esir ticareti ve köleliğin insanlığa karşı işlenmiş suç e, olarak kabul edilmesine dair yasa da gündeme gelince hele Fransızların e, sömürgelerde yaptıklarının büyük medeniyet eserini e, anısını korumaya yönelik yasalar e, onları yapan Fransızların anısını korumaya yönelik yasa gelince Fransa'da önemli tarihçilerden bir kısmı e, oturdular 2006 yılında bir deklarasyon yayınladılar ee, ve e, bu deklarasyonda da e, pardon 2005 yılında 12 Aralık 2005'te 2005. yani e, bu son bahsettiğim yasanın e, gündeme gelmesinden hemen sonra bir bilimci yanında tarihe özgürlük adı altında ve bu bildiride de tarihin bir din olmadığını tarihçinin hiçbir dogmayı kabul edemediğini tarihin ahlak olmadığını Tarih, tarihçi geçmişin üstüne günün ideolojik şemalarını yapıştıramaması gerektiğini, geçmişteki olaylara günün hassasiyetlerini katmaması gerektiğini, tarihin bellek olmadığını, bunu çok dikkat ediniz çekerim tarihin bellek olmadığını e, ve e, tarihin hukuki bir nesne olmadığını e, ve özgür bir devlette tarihi gerçeği tanımlamak ne parlamentoya ne de yargı otoritesine ait olduğunu belirten bir e, ve bu bahsettiğim beş yasayı pardon dört yasayı e, sorunlu yasalar olarak e, tarihçiliğin tarihçinin özgürlüğünü sınırlayan yasalar olarak tanımlayan bir bildiri yayınladılar. Sonra bu bildiri tarih özgürlük bildirisi bir derneğe dönüştü ve o dernek faaliyetlerine devam ediyor. Bunu belirtmemin nedeni. E, bu konunun Fransa'da ciddi bir tartışma konusu olduğu ve sadece Ermeni soykırımının e, tanınmasıyla ilk sınırlı bir tartışma olmadığını e, belirteyim. Bir de 2006 yılında bugün e, yani geçtiğimiz hafta parlamentodan geçen yasanın bir benzeri gene parlamentodan geçmiş, senatoda sonra takılmıştı hatırlayacaksınız. Evet. Ermeni soykırımının inkâretmeni. O dönemde e, sadece tarihçiler değil... E, Hukukçular da e, gene Kasım 2006'da yaptıkları bir çağrıda bellek yasalarına karşı çağrı başlığıyla yaptıkları çağrıda e, yasamanın bu tarih konusunda e, karar verici olmasının ve dezalandırıcı yasalar çıkarmasının hukuk devleti ilkesiyle çeliştiğini belirten bir bildiri yayınladılar ve o bildirinin devamında da ...pozisyon almaya, tavır almaya devam ettiler. Yani ciddi bir tartışma var... ...ve Fransa'daki hukukçuların... ...ifade ettikleri bir tehlike var... ...bazı hukukçuların diyelim de... ...bütün hukukçular aynı kanaatte değil doğal olarak... Ee, ...bu gidişle... ...bütün mağdur grupları... ...tanınma taleplerini... ...yasayla yapacaklar... ...ve dolayısıyla o kadar öyle bir hale gelecek ki... E, ...mağdurların... E, ...sınırladıkları... E, ...ifade alanı... ...neğdeyse bu konularda konuşulmasını engelleyecek. Evet bu tabii çok önemli bir ciddi bir kaygıyı belirten endişeyi evet, ortaya yani koyan iyi bir İyi niyetli olduğundan şüphe yok ama e, diye tanımlıyorlar. İyi niyetli olduğundan şüphe yok ama bu bir müde ha bir ikinci bir olgu daha var. E, Fransız eski Eskihanes başkanı ve aynı zamanda idam cezasını kaldırmaz kaldıran kanunu çıkartmakla ünlü Adalet Bakanı François Mitterrand'ın Adalet Bakanı Robert baden de geçtiğimiz Haziran, geçtiğimiz ilk baharda, 2011 ilk Ermeni soykırımının kırımlının inkarının cezalandırılması yasası senatoya geldiğinde geçen ilk versiyonu, geç 2006 versiyonu geldiğinde yayınladığı bir raporda bu tür bellek yasaları olarak tanımlanan yasaların ee, anayasaya aykırılığını e, iddia etti. Uzun bir argümantasyon, hukuki argümantasyonla bunlar Anayasaya aykırıdır dedi ve hatta ilaveten şunu söyledi. Ee, eğer bu yasa çıkarsa ve mahkemeye giderse ve e, sanık durumunda olanlar bunun Anayasaya aykırılığını e, iddia ederler, Mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne başvurursa Sadece Ermeni soykırımını tanınma yasası değil, bütün bellek yasalarının iptal edilmesi gündeme gelebilir. Yani sadece Ermeni soykırımının inkarının cezalandırılması değil, Ermeni soykırımın tanınma yasası ve Geyso yasası, 90 soy yasasının bile anayasa mahkemesi tarafından iptali gündeme gelir iddiasında bulundu. Bu biraz aşırı bir iddia olabilir ama bunun bir anayasa eski bir anayasa mahkemesi başkanı tarafından söylenmiş olduğunu unutmuyorum. Evet çok da ilginç. Peki Türkiye'ye ne oluyor ne, bu boykotlarla filan? Bu Fransa içinde de senin de biraz önce etraflıca söylediğin gibi bayağı tartışılan da bir konu. Valla Türkiye bunu <gülüyor> e, kendisine yönelik e, bir e, suç e, işleme... E, bir suç e, hali olarak aldığı için benim anlamakta zorluk çektiğim şey bu tartışmanın bu şekilde Fransa'da veyahut Türkiye'de eğer özgürlüklerin ifade özgürlüğünün dünya şampiyonu bir ülkesiyse eğer öyle bir iddiası varsa e, Fransa'ya da bunu, bu konuda ders verme en azından yol gösterme e, hakkına sahiptir diyebiliriz. Ama Türkiye'nin ifade özgürlüğü açısından durumunun ne olduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki e, bu konuda dava açılmış e, Sayı evet. itibariyle kırdığımız, Rusya ile birlikte götürdüğümüz şampiyonluğa bakarak cevaplayabiliriz. Rusya'yı da geçti üstelik. Ee, sayı itibariyle değil, müracaat, müracaat itibariyle, itibariyle. Son, itibariyle son bir evet. yıldaki müracaat itibariyle sayı itibariyle Rusya bizden çok daha önde gidiyor. Ama Rusya'nın da nüfusu bizden ikimisi daha fazla. Öyle bir düzeltme yaparsak belki baş başa geliriz. Evet. evet. Ee, burada Türkiye'nin buradaki tepkisi... Ee, arkasında işte Fransa'ya boykotlar falan filan. Bütün bunun arkasında şöyle bir sorun var. Bu Türkiye'de böyle bir e, e, inkar yaptığınızda e, Fransa gelip sizi tutuklamayacak. Fransa toprakları içinde yaptığınız zaman geçerli olan bir şey. Tabii Türkiye şöyle bir şey diyebilir. Oradaki Türkler e, tehdit altında bundan dolayı. Fakat tehdidin de boyutu ilginç bir boyut. E, yani sonuç olarak e, Ermeni e, soykırımı veyahut genel olarak e, bu tür insanlığa karşı işlenmiş suçların inkarı konusunda çok hassasiyetimiz var. Bu konuya dokunulması konusunda çok hassasiyetimiz var. Peki bunun tersi konusundaki hassasiyeti neden göstermeyiz? Dolayısıyla acaba bu, bu inanılmaz boykotlar hareketler Fransalara gitmeler bunun engellenmesi biz bunun bir Türkiye'nin onuruna karşı e, işlenmiş bir hakaret olduğunu söylenmesi falan acaba insan diyor tabii bir bu da sonuçta bir gizli inkarcılık değil midir? Evet, evet çok hepimizin bildiği aklından geçen ve. Bir... Şimdi ne yazık ki önümüzde alamadığımız bir tavır, evet. Daha epey konuşacağız. Fransa'daki yasa senatoya gidecek. Önümüzdeki Ocak ayında senatoya gidecek. Senatoda değişiklik olursa eğer <gülüyor> herhangi bir değişiklik yaparlarsa yaparak değişiklik yaparak kabul ederlerse meclise geri dönecek. E, o zaman da e, biraz yasanın ya. E, uygulamaya girmesi, yasalaşması yasa tasarısının yasalaşması pek mümkün olmayacak çünkü e, Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Haziran ayında da Millet Meclisi seçimleri olacağı için yanılmıyorsam meclis 22 Şubat'ta falan tatile giriyor evet. e, meclis gündemine yeniden gelmesi, bütün o süreci geçmesi biraz zor gözüküyor ama bu sefer zannediyorum Senato'da e, Sosyalist Partisi'nin e, oluşturduğu daha büyük bir çoğunluk var sol çoğunluk şu anda ilk defa Senato'da ee, bu sefer senatodan geçme ihtimalinin daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Evet ama bekliyim daha henüz Ama değişiklik yapılabilir sadece bir değişiklik olabilir bilmiyorum küçük öyle bir şey var söz var bir bir, bir laf var işte bunun akademik çalışmaları kapsamayacak bir ifade ilave edilmesine da dair bir bir şey var bir, bir laf dolaşıyor. Ee, bu gerçekleşirse tabii yeniden meclise dönmesi falan filan demek. O zaman e, bunun uygulaması gene e, ertelenebilir. Başka bir e, döneme gündeme gelmesi söz konusu olur ama kısa vadede yasalaşmaz. Ama yasalaşma ihtimalinin bu sefer biraz daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Bununla. Ama yine de yani Renon'u yakmadan önce bir bekle diyorsun yani bana. E, bence evet. Şimdilik bekleyen Renault'sunu yakmadan veya elindeki evindeki Dior parfümlerini e, kırmadan e, önce şaraplar da olabilir. Belki sendeki şarap şişeleri de e, burada hedef olabilir. Petrus şarapları vardır. Ünlü biliyorsunuz. Tabii. Bizim hmm. evde dolu onlar mahzende. Evinde de dolu. Başkalarının evinde dolu olduğunu biliyoruz. Acaba onlar ne yapacaklar o şaraplarını? <gülüyor> hani şey Bazıları azgın azınlık diye başlıkları atarken o fetus şaraplarını da herhalde içemeyeceklerdir e, diye düşünüyorum. Yok götürüyorlardır can. Gene götürüyorlardır. <gülüyor> İsmini değiştirip koyuyorlardır. <gülüyor> belki etiketini yırtıp. Ne Peki. Peki çok Peki, teşekkürler. ederiz. Ahmet İnselli Ufuk Turu.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 When use my mind I'm warm again. My pack is light. It's you, Lily Martin. It's you. Lili Marlene, bu Birinci Dünya Savaşı'nın çok sevilen savaş karşıtı şarkısı. Birinci Dünya Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'na kadar aktarılmıştır aslında. Ta Birinci Dünya Savaşı'ndan geliyor. Marlene Dietrich'ten dinlediğimiz bir şarkıydı bu. Dietrich'in de 1901'de bugün... Doğum günüydü yani yaşasaydı ki uzun ve verimli bir ömür sürmüştür 1992'ye kadar çok verimli bir ömür sürdü dediğim gibi yaşasaydı 100 yaşında olacaktı 110 100'da. değil mi 1901 evet 110 Blue Angel mavi melekte ki rolüyle de çok iyi biliniyor sonradan da Hollywood'da da Shanghai Express, Desire gibi filmlerde, Desire gibi pardon, filmlerde oynamış. Ve 2. Dünya Savaşı'nda da bu şarkıyı da tekrar söyleyerek mesela savaş karşıtı ya savaşın vahim taraflarına da dikkati çekerek dolaşmış önemli bir müziyen ve sahne İnsanı. şarkının da Rusça, İngilizce, Almanca e, versiyonları da bunu gösteriliyor evet. peki şimdi devam edelim saat 9.42 açık radyo 94.9 ve öncelikle bu çok ürkütücü aslında özel harekat bu Özel Harekatçı Oktay Behçet Oktay'ın Ankara'da 25 Şubat 2009'da evinin önünde ağır yaralı bulunduktan sonra götürüldüğü hastanede öldüğü olay vardı. Dosyayı inceleyen savcılıkta olayın intihar olduğu tespitiyle takipsizlik kararı vermişti. Ama şimdi ailesinin itirazıyla dosyanın tekrar açıldığını ve o dosyadan da gayet Karanlık şeyler yükselmekte olduğunu görüyoruz çıkmakta. Lokta ailesinin avukatı olay yeri inceleme sırasında yapılan kayıt üzerinden gayet önemli iddialar gündeme getirmiş. Bu Milliyet Gazetesi'nin bugün birinci sayfadan manşet özel haberi Türker Karapınar'ın. Taraf gazetesinde de cinayetin sırrı e, şüpheli tanıkta diye manşetiyle e, başlığıyla verilmiş bir haber var. E, Behçet Oktay'ın kardeşi Nezih Oktay. Bu olayı ancak ABM'in ölümünün tek tanığı olan Halil Kesici aydınlatabilir diyor. İntiharın, i̇ntihar intihar önüne sürülen Behçet Oktay'ın kardeşi Nezih Oktay şüpheli tanık Halil Kesici'ye dikkat çekmiş. Olayın cinayet olduğunu söyleyen ihbar mektubunun sonra kaygılarımız arttı. Öldüğü anda yanında bulunan Halil Kesici, Behçet'in başını omuzuna yasladığını ve ilk yardımı kendisinin yaptığını söylemişti. Ama üzerinde hiç kan lekesi bulunmadı. Bu olayı ancak tek görgü, görgü tanığı olan Kesici aydınlatabilir diyor diyor. Arzu Yıldız'ın haberinde. Evet. E, şeyin e, Türker Karapınar'ın milliyetlik haberindeyse e, avukat Şenol özele göre kaydın bu olay yeri inceleme sırasında yapılan kayıtların 3 saat 16 dakika 46. saniyesinde silah sesi duydun tamam mı şeklinde bir ses duyuluyormuş. Bu tabii düne bir bir şey aslında. Aynı kasetin 4.30.27. saniyesinde de doku parçasını sol tarafımı koydunuz cümlesi var. Doğrudan Şimdi, talimatlardan bahsediliyor Evet, orada. avukatın avukat Çenol Özelin e, Söylediğine göre bu ifade de olay yerindeki delillerle oynandığının kanıtı olabilir. Bu çok hakikaten yani şimdi ses şaşırtıyor mu böyle bir şey duymak? O şaşırtıyor fakat Taraf gazetesindeki bu dikkat çekilen kişinin nasıl bulunacağı daha fazla şaşırtıcı noktaya da getirebiliyor işi. Burada olay özetlenmiş nasıl olduğuna dair. E, o akşam birlikte yemek yedik diye geçiyor haberde nezi Oktay'ın Oktay tarafa konuştuğundan. Bahsediliyor burada. Ee, benim yanımdan ayrıldıktan sonra Çankaya'da bir restoranda DSP'li Mücahit Pehlivan eski şube müdürlerinden Mehmet Yasak ve ve diş doktoru gibi 10 kişiyle birlikte yemek yenmiş. O gece yemek yendiği restoranın güvenlik kameraları ve restoranın hemen bitişindeki Hollanda Büyükelçiliği'nin güvenlik kameralı kayıtları incelenmeliydi. Fakat incelenmemiş. Savcı buna da gerek görmemiş. Bu olayın hemen öncesindeki olaydan bahsediliyor burada da. Yani oradaki kayıt görünen bir şey var. Yani fakat bu burada da göz edilen önemli var. yüksek profilli bir kişinin yüksek profilli bir ölümü hadisesi özel harekat daire başkanı kendisi de zaten e, ölümde şüpheli fakat buna karşılık mesela 155 polis tek görgü tanığı kesicinin 155 polis imdatı aradığı sürelerle 155 ...ses kayıtlarındaki görüşme sürelerinin... ...birbirini tutmadığı da iddia ediliyor. Yani sayısız böyle... ...tutarsızlık iddiası var. Yani bir iddiada... ...olay yeri inceleme kasetinde... ...doku parçasını sol tarafı mı koydunuz... ...diye soran birinin varlığı. Onlar unutulmuş mu anlaşılamıyor ama... ...yani... ...Oktay ailesinin avukatı Şenol Özel... ...Oktay'a ait cep telefonu dökümlerini... ...inceledikten sonra 5 Eylül 2001'de... ...savcılığa dilekçe vermiş. Ölmeden önce... Oktay'ın son görüştüğü numarayla ölümünden 8 saat sonra 11 saniyelik bir görüşme yapıldığı tespit edildi. 11 saniyelik bir görüşmeden bahsediliyor. Ayrıca Ankara Emniyeti'nde olması gereken telefon emniyet dışında yaklaşık 10 saat kalmış. Oktay'a ait diğer telefonun sinyalinin emniyetten geldi ama bu telefona da yine ölümünden sonra bir mesaj geldi. Bu mesajla da yanıt verildiği saptanmış alır gibi bir iş değil yani. Kesinlikle. Telefonlara ait bu şüpheler... ...mevcut ve giderilememiş durumdayken... ...işte olayın tek görgü tanığı... ...Halil Kesici'nin... ...bu ölümden sonra... ...yaptığı görüşmelere ilişkin yeni çelişkiler var. Polis imdatı arıyor ama... ...süreler tutmuyor. Yani 155 süreleriyle... ...telefon dökümlerindeki dosyadaki 155 ses kayıtları cds'indeki süreler örtüşmedi ve hala intihar mı deniyoruz bilmiyorum takipsizlik kararını kaldırmıştı mahkeme ve dosya yeniden açılmıştı. Yani düzeltme ya da eklemeler olabilir ee, ve en tabii dehşet verici diyebileceğim başka da hiçbir şey söyleyemeyeceğim şey de silah sesi duydun tamam mı diye bir laf var olay yeri inceleme kasetinin İçerisinde. İçinde. Nasıl ifade verileceğini tembih edildiği de iddia ediliyor. Yani böylece. Pek. Do Dokuzda polis tarafından konmuş intibaha veriliyor oraya diyor. Yerleştirilmiş. Çok. Bu konuya da devam edeceğiz. Evet edeceğiz tabi. Ee, yeni bir haber geldi elimize. <gülüyor> Pardon. Geçen hafta Irak'taki El-Kaide e, yaşanan patlamaları, Bağdat'ta düzenlenen e, intihar bombalarını Irak'ta El-Kaide örgütünün üstlendiğine dair bir haber geldi. E, i̇nternette yapılan açıklamada örgüt e, saldırıların cezaevindeki sünnileri desteklemek ve idam edilenleri anmak için düzenlediğini öneri, öne sürmüştü. İşte e, Bağdat'ta eş zamanlı olarak 14 farklı noktada düzenlenen bombalı saldırılarda da 69 kişi ölmüş ve onlarca kişi de yaralanmıştı. Onun da e, en sonunda üstlenen çıkmış diyelim bizde. Evet, bir on dakikaya yakın bir süremiz varken biraz da şeyden de bahsetmek istiyorum. Ben bu yılı tamamlarken şimdi e, Mayrul Gazla birlikte de şeyin üzerinde geçen yılın ardından diye adlandırdığımız ve e, neredeyse kurulduğumuzdan beri birinci yıl hariç çünkü o zaman zaten üç ay geçmişti ondan sonraki her yıl bir yıl sonu değerlendirmesi yapıyorduk. Onlar üzerinde bakarken bu yılın hakikaten e, en uzun yıllardan biri. Dünyanın bazı yılları ve yüzyılları uzun oluyor ya bazı tarihçilerinde anlattıkları gibi bu da onlardan biri oldu ve belki de işte e, dendiği gibi en en iyi ve en korkunç zamanlardı. Aynı anda Çağız Dıkaz'ın söylediği gibi. Şimdi o gözle bakarken bu yıla yılın sonunda ne kadar aslında müthiş yeni kanıtlar geldiğini ve bugün programın başında söylediğimiz dünyanın tehlikelere karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu gösteren özellikle zengin ülkelerin ve onların biraz da arkasında hareket eden şirketlerin bu konuda ne kadar isteksiz olduğunu gösteren kanıtlar da birbiri ardından geldi. İlki bir kere şeydi, kesinlikle belki de en çarpıcı uyarı Uluslararası Enerji Ajansı baş iktisatçısı Fatih Biroğlu'nun ağzından Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuydu. Dünya Beş yıl içinde sadece beş yıl içinde e, geri döndürülemez bir yere doğru hızla gidiyor demişti ve eğer yeni, e, şey, yeni e, petrol ve gaz doğalgaz bulma çalışmalarını yapılarını hemen değiştirmezsek bu gidişi önleyemeyiz ve duvara çarparız diyordu. Bunu ilkokuldaki çocuklar bile anlayabilir gibi de bir açıklama yapmıştı Birol. Şimdi bu tam böyle raporlar gelirken arkasından da bugün Asya'nın en büyük kömür rezervinin keşfedildiğini ve Çin'in Afganistan petrollerini çıkartmaya hazır olduğuna dair haberler görmek doğrusu işimizi çok kolaylaştırmıyor. Bundan vazgeçeceğimize dair pek bir şey yok. Yani bir yol haritası çizerken kendimize işte neydi o, o Sörf adlı kuruluşun daha başta söylediğimiz gibi dünyanın de e, tehlikeli bir uya, uyanma, uyanma, uyanma uyuma halinde olduğunu gösteren bir durum vardı. Fakat bu açıkça e, değiştirilmemiş gibi gözüküyor. İkinci haberde çok önemli bir şekilde karşımıza gelen Global Carbon Report adını taşıyordu dünya. Karbon e, raporu adlı bir uluslararası kuruluş. O da karbondioksit yani fosil yakıt kömür doğalgaz yakmaktan gelen karbondioksit e, başta olmak üzere sera gazlarını Geçen yıl gezegenin tarihindeki en yüksek noktaya yarım milyar tondan daha yüksek bir dereceye ulaştı ve üstelik de krizin etkilerinin devam etmesine rağmen dünyada resesyonun devam etmesine rağmen tarihte görülmüş en yüksek sıçramanın da 2010'dan 11'e. Gerçekmiş, geçişte görüldüğü görüldü, söylenmişti. Bu da doğrusu pek hazırlıklı bir halde olduğunu e, siyasi karar alıcıların ve şirketlerin göstermiyor. Ve üçüncüsü de gene Aralık ayında birdenbire yeni bir haber daha geldi karşımıza. Bu da e, 20 yıldır bu konu üzerindeki en büyük araştırmaları yapan Igor Semiletov başkanlığındaki heyetin Rus Bilimler Akademisi'nin uzak doğu kolunun başkanlığını yürüten ve bütün ömrünü son 20 yılı da dahil olmak üzere neredeyse bu metan gazının en büyük yüksek etki yaratan küresel ısınmaya yol açan metan gazı üzerine çalışmalar yapan heyetin ...gözlerine inanamadığı ve birdenbire o Sibirya ve başka yerlerdeki sürekli donmuş tabakanın... küresel ısınma yüzünden çözüleceğinin hızlı bir şekilde çözüleceğinin... ...ve atmosfere çok hızlı bir sera gazı, metan gazı e, aktaracağını... ...bunun da çok hızlı ve vahim bir iklim değişikliğine yol açacağı yolundaki raporuydu... O kadar ki hiç alışılmadığımız terimler kullanıyordu gözlerime inanamadım. Ben de çok şaşırdım diyordu. Dünyanın en tecrübeli bu işin metanın babası diyebileceğimiz bir adamdan bahsediyoruz Igor Semiletov'dan. Ve o da e, o zaman artık bu işin e, felaket büyük felaketlere yol açacak küresel iklim değişikliğinin teoriden gerçekliğe geçmekte olduğunu hem de gözlerimizin önünde geçmekte olduğunu açıkça ortaya koyan üçüncü büyük rapordu. Ee, yani bunda milenyumun daha bin yılın hatta son binlerce yılın en önemli üç raporu bunlardı. Sayılabilir. Günün sözü diyemeyeceğim ondan daha önemli. Ve bu durumda artık çok şimdiye kadar tarihte görülmemiş bir mobilizasyon seferberlik yapılmadığı takdirde ve büyük bir efor hiçbir zaman bunun da artık bir daha hiçbir eforun da kurtaramayacağını yani aslında gerçekçi olup imkansızı istemek gibi bir durumdayız. 1968 devrimci ayaklanmasının ünlü sözlerinden biri. Duvara yazılı sözleri, duvar yazılarından birinde olduğu gibi hem bir enerji devrimine hem bir sosyal devrime ihtiyaç olduğu apaçık. Bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Zorunluluk. Yani başka türlü bu eğer frenleme, frenlemezsek bu 2011 sonunda gördüğümüz bu üç rapor bizi ...kesin bir mahkumiyete doğru gittiğimizi gösteriyor. E, bu şirketlerin tahkiminden, ...özellikle de işte enerji şirketlerinin tahkiminden ...kurtaramazsak... ...torunlarımıza anlatacak fazla bir hikayemiz olmayabilir. Ve George Mobyo bunu yazmıştı geçenlerde. Bankaları 2008'de... ...kurtarmak için... 2009'da 7.77 trilyon dolar verildi. Ve bu sadece bir hükümetin. yani Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kurtarma parasıydı. Ama şeyin de dünyada küresel iklim değişikliğini için ayrılan fonun 12 katından fazlaydı ve eğer diğer ülkelerdeki de bankerlere ve bu finansçıları kurtarma operasyonlarındaki paraları da eklerseniz bu 12 pardon sözünüzü kestim ama bu 12 kat sadece ABD'nin yaptığı katkıdan mı bahsediyoruz yoksa evet, sadece Amerika'nınki evet, 12 tamam. kat diğer ülkelerinkinde katarsak zaten daha da çok kat olacak artık saymamış onu George Monbiot halbuki Nicholas Stern de dünyanın bu iklim değişikliğine ayrılması gereken para, yani bu kat hesabını nasıl yaptığınızı da şimdi söyleyeceğim başa döneyim. Yani Nicholas Stern bir zamanlar Dünya Bankası'nın baş ekonomistiydi sonra Britanya'nın hükümetinin ekonomik baş danışmanı oldu ve kendi adıyla anılan çok büyük Tula gibi bir rapor, Stern raporu hazırladı, Durban'daydı. kendisi de konuşmada yapıyordu orada da gördüm ve şöyle bir hesap yapmıştı Nicholas Stern önemli bir iktisatçı kendisi dünya gayri safi hasılasının yüzde biri ne hazır ayırırsa dünya milletleri topluluk dünya topluluğu ...yüzde birine ayırırsa sadece... ...şeyi önlemek mümkün... ...önünü almak, yavaşlatmak mümkün... ...küresel ısınmayı ve iklim değişikliğinin... ...zararlarını önlemek demişti... ...ve oysa... ...eğer oturur... ...beklersek... ...o zaman hiçbir şey yapmadan... ...beklersek yüzde yirmiye kadar... ...dünya gayri safi haslasının gelirinin yüzde yirmisine kadar bir para harcamak zorunda kalabiliriz demişti yüzde bir ve yüzde yirmiden bahsediyoruz burada galiba evet e, ve bir de şey de var tabii yani yüzde sonradan e, yan iyi hesaplayamamışım diye bir yıl sonra revize etti ve yüzde iki daha doğru bir rakam demişti yani Elbette ki o, o zamanki Stern'in hesapladığı zamanda 630 milyar dolara geliyordu yüzde bir. E, halbuki şey 630 milyar doların şeyle kıyaslamasını yapıyor işte bankaları kurtarmak için çıkarılıp verilen para 8 trilyona yakın sadece Amerika tarafından. İşte bu 12 katı diyor. Bunun e ama diğer ülkelerinkinde katarsan zaten 15 belki 20 katına kadar çıkacak diyor ve buna karşılık da hiçbir şekilde şey yapılmadığını görüyoruz. Sırf Kyoto'dan da çekildi işte Kanada çekildi ve Amerika Birleşik Devletleri ve bütün diğer milletler. Sadece 23 yıldan beri hiçbir şekilde ciddiye almadan e, iklim değişikliği durdurmadan bahsediyorlar. Ve yeni bir haber de gördüm ki geçenlerde daha doğrusu dün gördüm. Yok geçenlerdeymiş evet. E, bütün e, şey güneş paneli yapan şirketler e, zor duruma düşmüşler. Çünkü herhangi bir sübvansiyon, teknolojik destek verilmiyor krizden dolayı. Kriz bahane edilerek bankalar ona vermiyorlar ama bankalar sadece kendi. Dünya genelinden bahsediyoruz değil mi evet. bu şirketlerden? Amerika'da başta olmak üzere ama ve şirkar şeyleri de düşmüş durumda. Yani bankaların tek yapma, yaptığı bu finans kuruluşlarının yaptığı şey krize sebep olmalarına karşılık küresel ısınmayı e, engelleyecek herhangi bir şeye destek, kredi vermek şöyle dursun. Kendi e, bonuslarını, tazminatlarını ve ikramiyelerini artırmakla sınırlanmış. İşte onu da dünyanın e, önemli iktisatçılarından birinin son yazdığı yazıya da bir sadece değinerek bitirelim konuyu. Yani para politikalarını filan unutun demiş Joseph Stiglitz, Nobel ödülü de kazanmıştı, iktisat ödülünü. Yani büyük depresyonun, büyük buhranın, 29-30 buhranının sebeplerine baktığımız zaman e, görüyoruz ki bankacılık sistemi topluma hizmet etmek için kurulmuştur, tersine değil, toplumu mahvetmek için değil diye kendisinin de pek öyle marksist komünist bir iktisatçı olduğunu düşünmüyoruz herhalde ama eğer 80 yılın yıl öncesinin trajik hatasını tekrarlamaya doğru gidiyor bütün dünya diyor eğer harekete geçilmezse büyük buhran günlerinin olması kaçınılmazdır bu bankacılık sistemi bu şekilde gidemez demiş. Bu uyarının pratik halinde zaten Wall Street'i işgal edin eylemleri sırasında gördük 2011 senesinde. Zannedersem 2012'de de doğru da taşmaya devam edecek. Daha da büyük olduğunu düşünebileceğiz herhalde. Peki bu şekilde de galiba çok içeride oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama durum bu gerçek bir değerlendirmedir. Sizleri dünyanın sayılı bu işlerle düşünüp taşınan, bu işlerle yatıp kalkan iktisatçıların, analizcilerinin ve gazetecilerinin yazılarından destekleyerek bir yorum getirmeye çalışıyoruz. Artık dinleyiciler de kendi yorumlarını ve sonuçlarını, eylemlerini çıkaracaklardır bundan. Evet, bitirirken bu yıl ıı, Amerikalı besteci, piyanist, şarkıcı, aktör ve orkestra şefi Hogi Carmichael'ın ölümünün 30. yılı 1981'de 82 yaşında ölmüştü. Çok önemli besteleri var. Onlardan biri de Sidney Arolin'le er beraber yaptığı Lazy River adlı şarkı ki dünyada bunu söylemeyen şarkıcı yok gibi. Biz şimdi Holgie Carmichael anarken Bobby Darlin'in yorumuyla sizi baş başa bırakıyoruz. Lazy River o şarkının da Tam 50. yılındayız. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. with up the lazy river how happy we'll be up the lazy river with me up the lazy river by the Baby, dreamer, dreamer of me yeah. Leaves the river Where the robin' song Wakes a right.